Cumanız mübarek olsun. Artık sevgili ilgili ee, Biliyorsunuz İslam genç düğünü. Her şey e, belli bir soluz içinde. Kendisinin ne kadar değeri varsa o kadar yerine aldık sistemde e, Ve her şey ölçülü. Yani bu İslam varsa e, İslam'da ispat da yok, tehlik yok. Yani akıllık da yok, azlık da yok, çokluk da yok bir denge var, bir, bir itikaj var. Yani uyumluluk ve bir güzellik var her şeyde. İslam'ın e, bu güvenliğinin bir kesinliksi de Müslüman'ın duygularında e, meydana geliyor. E, Müslüman'ın duyguluk sıfatıyla nasıl duyguluk içinde olması lazım? Çok güçlü, çok müşteri, çok gürültü, çok böyle efendim, gamsız, e, tasasız mı olması lazım? Ve çok e, sararmış, gün solmuş Efendim korku içinde ne yapacağını bilmeyen Efendim söyleni taşırmış dünyadan hiç Efendim e, zevki kalmamış öyle bir insan mı olması lazım. E, bunlar birer duygu bu duyguları tarih boyunca eski milletler İlginç duygu olarak yaşamışlar atmışlar sergileri var hatıralar var tarihten kayıtlar var ama İslam İslam nedir? İslam'da bir Müslümanın nasıl bir duygu içinde olması e, isteniyor ve Allah-u Teala Hazretleri Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin terbiyesi, e, insanlara, Müslümanlara tavsiyesi ne tarzda? Bunu şey yapacak olursak, efendim, soruyu böyle ortaya koyacak olursak, çok net olarak e, e, İslam'da e, bir e, yemin söylediğim gibi iltiden var. Uyumluluk var ve denge var. Aşırılıktan kaçan bir güzel, sağlam orta yol var. Müslümanın e, halk ve reca arasında olması lazım deniliyor. Bu iki kelimeyi gerçek bilir sevgili dinleyicilerim ama yine de biz açıklayalım. Halk korkmak demek. da ummak, ümit etmek demek. <gülüyor> yani Müslüman hem e, akıbetinden korkacak, Allah'ın cezasına uğrar mıyım diye endişe edecek. Hem de ümitsiz bir insan olmayacak. Ümidini de kaybetmeyecek Allah'ın rahmetinden. Ümidi de olacak. Bu iki duygu arasında. İki, iki duygu arasında olmak lazım. Hatta efendim bir mutasavvuf güç bir arif da diyor ki yani iki aslan arasındaki yolunu kurtarmaya çalışan Bir kişi gibi olması lazım Müslümanın aslanlardan birisi Halk bir derece İkisi de tehlikeli yani İkisine de insan fazla kendisi kaptırılıyor zaman Dünyadaki kendisinden bekleten işleri yapması Yaşamını muntazam bir tarzda Görevlerini yapacak tarzda Sürdürmesi imkanı kalmıyor Çok korktuğu zaman eli ayağa kesiliyor Feleğini şaşırıyor Çok ümitli olduğu zaman da yine şaşırıyor. Efendim bu sefer de yapması gereken vazifelerde nasıl olsa Allah'ı affeder diye yapmayabiliyor. Onun için seyir içinde olması lazım ki arsanın arasına bağlı iki arsanın arasında nasıl ortaya durursa bir seyir zaman parçalanacağını bilir. Böyle e, korku ile ümit arası o arasında olması lazım. Şimdi e, Mesud radiyallahu ahten rivayet edilmiş bir hadis-i şerifi. Önce bir örnek olarak efendim okuyucularıma sormak istiyorum. dinleyicilerime e, hep okuyuyorum dergide yazıyor dinleyicilerim daha böyle e, sürçüyorum halbuki ki akra dinleyicilerime e, kaç haftadır vaaz vermek değil. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz buyurmuş ki Abdullah ibn Mesud radıyallahu anhu efendim e, rivayet ettiğine göre "Açaba ben ligasının la yufelu anhu" ve aceben li talibit dünya ve melkü yetbuluhu ve aceben li tâheke mil efi la er erdollaha em eskate Arapçası'nı tebebikten okuyoruz yani bereket olsun hayır olsun Efendimizin o mübarek sözleri söylenmiş olsun kulaklara gönüllere girmiş tesis olsun diye açıklamasını yapalım diyor ki Peygamber Efendimiz aceben li gâsibin la yubfelu anhu Kendisinin hiçbir şeyinden gafil olunmayan, gafil insandan ya, hayret etmek lazım, şaşırmak lazım bu gafilesinden dolayı ona hayret etmek lazım. Yani gafil insan nedir? Vazifelerini bilmeyen, etrafındaki tehlikelerden haberdar olmayan, kendisini bekleyen tehlikeleri düşünmeyen insandır. La yunfe du'anu kendisinden gafil olunmuyor. Kim gafil olmuyor? Allah. Allah her şeyi biliyor. Her yerde hazır ve nazır. Kulun her yaptığını biliyor. Efendim bizde e, ve aşikârede. Yani yalnızken, tek başına gecedeyken, efendim herhal bir mahalleyken bile yapmış olduğu şeyi melekler görüyor. Allah görüyor, biliyor. Kendisinden gafil Allah-u Teala Hazretleri. Kendisinden gafil olunmayan bir kişi ama kendisi gafil. Yani kendisi başına neler geleceğini bilmiyor. Yaptığı bu gafletin Efendim tembelliğin, cahilliğin, ilgisizliğin bilgisizliğin sonundaki kendisine ne sıkıntılar getireceğini bilmiyor e böyle bir insana şaşılır acaba ne gafilin kendisinden gafil olunmayan gafil kişiye şaşılır diyor peygamber efendimiz çok güzel ebedi bir söz diyor veciz bir ifade yani tabi bu sözün altında yatan mana nedir? bizim ne yapmamız gerekiyor yani bizim mana şu yani insan gafil olmamalı, Allah'ın kendisini gördüğünü bilmeli, vazifelerinin şuurunda olmalı, Allah'ın kendisini kontrol ettiğini hesaba çekeceğini düşünerek efendim, e, e, çalışmalı. Yani kulluğunu güzel yapmaya gayret etmeli, gafil olmamalı. Bu mara çıkıyor. Acebenli gafilin lay-ı gafil olmayan gafil insana çekilir diyor söylemler efendim. Allah var, görüyor, o da gafil olmaz. Ve acaben bir, bir dünya vermesi yaptı bunu. Yine burada bir çok güzel edebi ücretiyle, ithalet yönlüsü çok bir tablo karşımızda. diyor ki acaben ithali bir, bir dünya, dünyalık, menfaat, para, tohum, mevki makam, ehendim, serbest, ticaret, neyse böyle bir şey onun seçimde çeken, onu isteyen bir ülkeye de çekilir. dünya, bu dünyalı talep eden ülkeye de yapılıyor fiyatlılıyor. Halbuki efendim, ölüm onu halebetmekte. Ölüm onun şekilde. Yani kendisi dünyalık şeklinde olan ama ölümün şeklinde olduğunu düşünemeyen yani, sana da teklif Ben yani, ne demek? Böyle bir zaflet, böyle bir durum bir Müslümana yakıtmak. Müslüman durumunu bilecek. Yani bu dünyada e, hayatının ne kadar kötüye belli değil, ne kadar kötüye belli değil, ömrünün ne zaman düşeceği görülmek aslında arkasında görünmeyen bir biteme olarak efendim dönüşü takip ediyor. Arjani'nin şehri efendim yakında yakışabilir. Ee, bir an içinde gibi veya insan Bir an hayatta bir an sonra insan innalillah innalillahi o. O çok böyle acılarla sevdiklerinden istirahat ederek ayrılarak. Ayrıca tepkir ben yoksa bahis konusundu diyeyim. Efendim, daha da tepkir şey de bahis konusundu bu gibi şeyler. Binaenaleyh, Eylül'ün tepkisinin seçimde olduğundan bir insanın efendim, dünya talebinde nasıl olması lazım? Bir olması lazım. Dünya talebi, dünyalık sebebi menfaat, dünyadaki efendim, insanların çekilmesi gibi şeyler. Bir kere, şeylerin güzel şeyler olmak lazım. Yani batın, amaçlar. Birkin amaçlar, günah amaçlar olmaması lazım. Bir şey de koşuyor insan ama koştuğu bir birbirlenmesi lazım. Kendi kendine sorması lazım. Bu benim koştuğum şey Allah'ın sevdiği bir şey mi? Doğru bir şey mi? Efendim gün bir bir gelip örüpüleceğine göre yaptığım bu kadar örnekler iyi mi olacak, kötü mi olacak? Hadi ki insan mesela biz soru soruyu hepsi olmuşlar, arkaları etler bırakıyor. Onun için istediği kadar koşturabiliriz, rahmet çökebiliriz. Çünkü arkada bir etler kalıyor, sen insanın hayır kazandıracak, sevap kazandıracak böyle bir çalışmalar istediği kadar insan terliyebilir tabi bu aslında dünya dünyada oluyor, ahiret oluyor insanın dünyalık dediğimizde ahiretlerine ilgit olan kişi olması lazım yani insanın bugünkü hayatının bu fâni amaçları vâki amaçlar ahirete ait sayılır, dünyadaki fâniyetler mesela Allah'ın zayıfı için şuhar ediyor Ahiret sayılır. Allah rızası için bir faaliyet yetiştirmiyor. Ahiret sayılır. Allah rızası için bir litaat yapıyor. Ahiret sayılır. Allah rızası için bir yapıyor. Ahiret sayılır. Demek ki efendim, aslında yani ahirete faydaçı olmayan kısır içlerden insanın sen için tepkisi lazım. Bir manak istiyor. Aleykilerin bir, bir dünya. Dünyalık e, tepkinde olan insana seçilir ki vermevkiyatlı bu hu. Ölüm onun peşinde. Ölüm onu takip ediyor. Yani patlılık ölü manası. Buradan çıkan güçtür Yani e, tasavvufun çok önem verdiği, tasavvufların kıymetini bitirir. Yani dünya e, Dünya bir göz açınca kapanca falan bir devletidir insanın varlığında. Kısa bir insan devletidir. Kısadır çünkü ahiret çok gültür. Ahiretin sonsuzluğu karşısında dünya 100 yılda olsa yüz yılda olsa evlendir. niye kısadır? Çünkü Sonuçluğun karşısında sıfırdır. Fahali insanın asıl ahirete rağbet etmesi lazım. Buna da Efendim küçük işlerle ahiretini mahvetmemesi lazım. Binahlarla, haramlarla, eğlencelerle, cezlerle Allah'ın sevmediği leziyat ile ve lüterat ile ve cinahlar ile ahireti mahvetmemesi lazım. Böyle bir kimseye bir ikaz oluyor bu çözü Peygamber Efendimiz. Yani. Ölüm kendisini talep edip dururken, seçimde dünyanın, teşimde, dünyanın teşimde bir dünyaların bir seçimde koşan insana seçilir. Müslümanlar olması lazım, ahiretin seçimde koşması lazım, ahireti kazanmaya çalışması lazım, hayatını ona vasf lazım. Mesela bir alim elini boyunca çalışıyor, evet bu dünyada yaşıyor, yiyor, hani vesaire filan ama İmam Gazali gibi mesela, efendim bizim Ebuhan Efendimiz gibi tarihimize eendim öyle geçmiş büyük alimlerimiz. tabi ö o ise vermişler Hiçbir şey aldırmamışlar yoktu bu biçimde yaşamışlar mum ışığında içi çalışmışlar yaptıkları çalışmalardan ücret almamışlar büyük ispatlar yapmışlar. yaptığı talebelerini Allah rız içindeir yani ne oluyor dünyaya parça bir dünyayı oluramıyor dünyayıtiği dünyaya değerlenmiyor Evet, dünyanın bir faaliyet yapıyor. insanlara faydalı bir faaliyet yapıyor ama hazret için yaptığı için çok bir ibaret oluyor. Ve insanlık çok faydalı bir şey oluyor. İşte bu hadislerin terifin hücudasından da anlıyoruz ki elinde olabilecek insan efendim, dünyanın peşinde yani efendim hücudun işlerin peşinde kosmamalı. Ahiretinde kendisi yerecek işlerin peşinde olmalı. Hayatında makro dediğimiz bir düzenleme yapmalı. Yani mesleğin ne? Ne işe yarar bu? Bir işe yarar. Tamam güzel ama insan mesleğini azilete de yarayacak bir meslek haline getirsin mi güzel olur. Allah'a hamd ediyorum şahsen ben kendim. Örneğin Allah birçok arkadaşım var çalışan sevgili dost kardeşim var mesela birçok üniversiteye gittiler, mühendis oldular, tıpla gittiler doktor oldular. Güzel hizmetler veriyorlar. Herkes her meslekten hizmet verebilir ama efendim sütçer veya doktor, veya mühendis, veya ziraatçı, veyahut efendi, milletlerine... Yani bir işte uğraşıyor ama bir ikinci gayret harf ederse İslami faaliyette bulunuyor. Ama düşünün bir hoca efendi'yi, düşünün bir din alemini yani onun mezhepli faaliyetleri de ahiret oluyor. Ne kadar güzel, bu bir makro planlamadır, büyük planlamadır. Hayatının insanın büyük planlamadan çok dikkat etmesi lazım. Eğer büyük planlamada kendisine sosyal bir görev olarak başka bir hizmet düşmüşse, doktorluk, mühendislik, efendim, e, politika, efendim, e, hariciye, dailiye, efendim, yönetim vesaire. bunların hepsi tabii tabi e, meslektir. Bunları da Allah'ın rızasına uygun bir tarzda sevk ederek bu ahirete faydalı hale gelebilir. Ona da dikkat etsek de lazım. Evet, hadis-i şerifin üçüncü cümlesine geliyoruz. Belki razı yeni açmış olanlar o dinleyiciler olabilir. Başından söyleyelim. i̇bn Mesud radıyallahu anh'ın rivayet ettiği bir hadis-i şerifi, e, açıklıyoruz. Peygamber Efendimiz üç cümle buyurmuş burada. Diyor ki, kendisinden gafil olunmayıp da kendisi gafletle ömür geçiren kimseye şaşırır. Gafil olunmaması yani Allah gafildiyiz, görüyor onu. Ama o kendisi gafil, Allah'ın gördüğünü bilmiyor ve e, kendisi dünyalık peşinde koşan, dünya menfaatleri, kazançları, zevkleri peşinde koşan ama ölümdür. Kendisinin arkasından koşan kimseye de şaşırır. Hayretlik böyle bir kimseye deniliyor. E, Tabii ölüm her zaman insanın başında girebilir. Arabaya biner, Allah korusun, trafik kazası olur, kalbi durur, efendim vesaire. Bir serseri koşun gelir, bir bina devrilir, uç tepesinde uçak düşer, bildiği uçak düşer falan. Yani ölüm her an çevresinde binaleli Bunlar karşıtı, kafir olmamak ve uyanık olmak ve kendisini düzenlemek, insan için düzenlemek çalışmalarına hayatına desteği ile efendim yaşamına düzenlememesi gerekiyor. İkinci cümle ve acaba daha eklediğimiz tekiyi, la istiri ve emmullah emmata er ise i̇şte diyor ki yeminleri halimiz ağzımız doldurak doldurak bilen kimseye efendim şaşırır ki, ona da hayret ki. Allah'a bakalım memnun, memnun mu etti, kızdırdı mı yaptı işlerle belli değil. Yani Allah memnun mu etti, Allah kendisinden hoşnut ve razı mı yoksa Allah kendisine gazap mı ediyor, diyor mu? Seve bir kul pozisyonunda mı kendisi Allah'ın? Nasıl bir durumda? Ondan haber yok, gücü duruyor. Yani böyle manasız, anlamsız de yani kız e, bakalım. Yani bizim bizim e, Anadolu'muzda bir söz vardır. Kendi bölgemizden hoşuma gider, büyüklerimizden duyardık mübarek sıratın içinde mi gülüyorsun derler yani insan ne zaman güler eh, ahirette hesabı görülür cennetlikler arasında olduğu temizle müjdelenir efendim cennemin köprüsü sıratı geçer cenneti giren, o zaman gülüyorsun güldüğü kadar çünkü hiçbir tehlike kalmadı başardı ve cenneti girdi o zaman gülebilir ama dünyada dur bakalım Allah bakalım senden hoşnut razı mı sen bir yaşam sürdürüyorsun ama Allah memnun mu, yaptığın işler güzel mi, Şirkeli mi? Sen kendini beğeniyorsun ama insanın kendisini beğenmesi önemli değil. İnsanın kendisini, insanların beğenmesi güvenli değil. Yani öyle, öyle kıymetli, Allah'ın sevgili kulları vardır ki, insanlar da beğenmez. Doğru doğru 9 yöder, kovarlar. Peygamber Efendimiz'in bir hadis çığlık var, kulağında daima mevcuttur diyor ki, yani Allah'ın niye, niye sevgili kulları vardır ki, yüklü başı sağlık olduğundan, yani fakir fiyatetli, yüklü başı Perişan Sezmür'de, efendim, söz söylesin, kimse dinlemez, efendim, talip olsa, hani evlenmek istiyorum, seninle de demez ne, ne, mevkiin, makamın ne, paran ne kadar, efendim, kimse kızını vermez, efendim, kaybolsa, sen kimse aramaz, çünkü fakir. Ama işte, Yunus Emre'nin söylediği gibi, bir fakir öldü diyeler, üç günden sonra duyuyorlar. soğuk şekilde yüyalar diye tasvir ettiği gibi Yunus Emre'nin Bir fakir öldü derler. Üç günden sonra duyarlar öldüğünü, bir yer daha ölmüş diye. Sıcak e, tübüle ısıtmazlar, yıkarlar işte. E, üstün körü bir görev yapıp gömerler diye tarif ediyor Yunus Emre. E, böyle ama, evet başı dağınık. Söylese dinlenmez, sıra işlete kaybolsa aranmaz ve kim. Ama, Allah'ın yanında sevgili olabilir Allah'ın sevgili kulları vardır belli olmuyor Allah'ın kimi sevdiği onun ölçülerini biz bilmediğimiz için yani bilginin ölçülerini Allah'ın neleri kimlerin için ne zaman sevdiğini bilmediğimiz için biz bir şeyler yapıyoruz insan oğulları ama dur bakalım Allah seviyor mu sevdi mi yaptı işte. çünkü Allah insanın gönüllerine bakıyor gönüllendeki niyetine bakıyor biz de yaptığı işi ne getirdi yani, yani o kul o işi yaptı e bundan şu kadar insan zarar görecek. okul o, o istiyatdır. Bundan şu kadar kayıp olacak. E bunların sonuçlarını bilmesi Allah'ın Allah işi yani. Sen yaptın olan Allah diyor. Onun için insanın yaptığı şeylerin gerçek değerlendirilmesi Allah tarafından olduğundan, tabii bir şey yapması lazım. İnsanın şöyle tevazu içinde olması lazım. Biraz da korku içinde olması lazım çünkü dur bakalım Allah hoşluklu razı mı değil mi diye. Kendisine sormalı, yaptığım şey doğru mu değil mi diye kendisini kontrol altında tutması lazım. İşte bütün bunlar şeyi gösteriyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendilerim, sevgili dinleyicilerim, birini ikaz etmesi var bu hadislerde i ikazı var. Yani hayret edilir Allah kendisini görüp duruyorken, kafir kafir yaşayan insana, hayret edilir ölüm peşinde koşup duruyorken, Efendinin dünyalık peşinde koşan insana hayret edilir. Allah kendisinden razı mı değil mi belli değilken ağzını doldura doldura gülen insana diyor. Yani ne yapmak e, şekilde, lazım? Şekilden vermesi lazım insan kendisinde. Allah'ın divanında huzurunda olduğunu bilip de e, ciddiyetinin takınması lazım manası çıkıyor. Bu saygı bu edeb ile derecesi yükseliyor e, Allah'ın indinde. Onun için evliyalar edebe çok riayet etmişlerdir terbiyeli olmaya çok dikkat etmişlerdir. Hareketlerine, sözlerine çok dikkat etmişlerdir. Emin olmamışlardır. Kendilerine güvenmemişlerdir. Döbürlenmemişlerdir. E, emniyet duygusu içinde hissetmemişlerdir kendilerini. Daha iyisini yapmak için çalışmışlardır. Daima daha iyiye, günden güne biraz daha iyiye gitmeye çalışmışlardır. Hepimiz biliyoruz. E, hani iki günü müsavi olan ziyandadır diye ama yarınımızı e, bugünden daha iyi yapmak için bugünümüzde yarından daha iyi yaşamak e, değerlendirmek için çalışmak gayreti içinde de olmuyor Müslümanların çoğu. Eğer öyle olsaydı, hepimiz işimize e, hem dünyevi işimize hem ilgimizde Müslümanlığımıza e, büyük bir e, sonuç elde ederdik her gün biraz daha ileri giderek o dinamizm İslam'da var. Peygamber Efendimiz bize bunu teskin ediyor ama biz Müslümanlar bu dinamizmi duyuyoruz ama e, yaşamıyoruz hayatımızda onu yapmaya çalışmıyoruz. Tabii yine e, dinimizin bu Müslüman olması gereken efendim istediği olmasını istediği iki türlüye dönüyorum bu hadisi içerikten sonra. Yani Müslüman korkacak biraz. Müslümanım ben niye korkayım işte? Allah'a iman etmişim, namazımı kılıyor, borcumu tutuyorum, hacca gittim, zekatını veriyorum diye ama yani bu işler bu kadar basit değil, derin. Allah Teala Hazretleri efendim her şeyi biliyor insanın tüm hayatındaki efendim bazı kötülüklerden kulla Allah arasında olan bazı kötülüklerden büyük cezalar gelebilir Allah biliyor insan bazen kendisi farkında olmadan da pot kırar hatalar yapar Allah'ın hoşuna gitmeyebilir o yaptığı yanlışlıklar bir dilenciği kovar bir fakire hakir bakar efendim bir insanın kalbini kırar bir yanlış iş yapabilir yani onun için devamlı ihtiyat içinde olmak lazım ama tabloda bütün bunlara rağmen e, çok da karamsar değil. Evet, e, bir hadis-i şerif daha söyleyecektim. Davut Aleyhisselam'ın halk, Davut Aleyhisselam o da Allah'ın peygamberlerinden birisi. Efendim, Davut Aleyhisselam'ı halk yüzü hatları diye ziyarete gidermiş. Hastasın galiba, geçmiş olsun bir derdin mi var diye. Halbuki hasta değil. Allah korkusundan ve Allah'a olan Hayat duygusundan nefsettiği bu duygusundan dolayı da fark edilmiş güzel kulüp yapayım diye Allah'ın kendisi gördüğünü şu içinde olmaktan kaynaklanan bir duygu. Evet bu böyle var. Böyle bir korku, saygı, edep, haya duygusu ne kadar güzel. Yani korkunun bile güzeli bu. Gayet güzel bir duygu sevildiğim için efendim ama bir de efendim bunun yanında sırf bu hadis-i şerifleri efendim böyle söyleyende bulundursak eden bizlerimizin bağı çözülür yığılı kalırız, hastanelik oluruz yani elimi ayağımız tutmaz kalbimiz kütü küt vah oluruz ama allah Teala Hazretleri e, hem Kur'an-ı Kerim'de buyurmuş hem de Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem, efendimiz, Efendimiz bu kadar da efendim böyle e, kendilerini helak etmesin kullar diye yine de ümit kapısını e, şey yapıyor, açıklatıyor diyor ki yani Allahu Teala Hazretleri Erham'in Rahim'indir bir kere rahmeti gazabından fazla olacaktır. Ahirette Allah-u Teala Hazretleri mahşer halkına öyle rahmetiyle tecelli edecek ki, öyle tecelli edecek ki, öyle insanları affedecek ki o kadar çok insanlar bağışlanacak ki o arada şeytan bile galiba dur seni de affedecek mi? ne diye şeytan bile tamah edecek, mühendenecek diyor. Yani rahmetinin çok tecelli edecekler. Bir la ilahe illallah demesi izanını ağır bastıracak ve inşallah cennete girici. Tabi onlar da düşünmek lazım. Ahir ömrüne doğru da ümit tarafını kuvvetlendirmek lazım müdünün. Çünkü zaten yeni kanlılık efendim şeyleri, fırsatları geçmiştir. Artık öyle e, nefsine esir olarak, şehvetinin esir olarak bir şeyler yapması olmaz. E, ne olur? E, yani e, biraz daha dikkat etmek lazım. Onun için ümitli, e, ümitli tarafının da kuvvetli olması tavsiye gidiyor hadis-i şeriflerde Peygamber Efendimiz tarafında. Evet, sevgili dinleyiciler o halde İslam'ın çok uyumadak e, duygusunu anlatmış olduk. Bir hadis-i şerifi maksetmiş olduk. Bir şekilde izah etmiş olduk. Evet e, Allah kafir her şeyi görüyor, biliyor. Rafletle ömür geçirmemeli. Dünyalık peşinde koşacağım derken efendim ürünün kendisinin arkasında olduğunu unutmamalı. İhtiyatlı, dikkatli, temel ölecekmiş gibi hazırlıklı efendim, bir hiçbir üzere olmaya çalışmalı. Ve efendim, öğretmek ne olduğunu Allah sevilip sevilmeni bilmeden ağzını doldura doldura bilmemeli Biraz mütefekil ol, olmalı Müslüman. Biraz Müslümanın nasıl bir, bir tipi? Mütfekil Müslümandır. Biraz terbi, kırık Müslümandır. Mahzun Müslümandır. Çünkü Bilmiyor ki Allah memnun mu değil mi? Sonradan belli olacak bu. Efendim, onun için biraz koyunu bükecek. Biraz ser, efendim Yunus Emre'nin e, böyle takdir ettiği gibi derviş bağrı baş gerek. Yani baş yara. Derviş'in bağrı yaralı gerek, gözü dolu yaş gerek, gözü yaşlı olacak. Allah saygısından, aşkından, mahvetinden, kendi günahlarına ait müşahidelerinden, hatun alanından, sev ve istiğfar duygusundan, filan. Efendim koyundan yavaş olması gerek diye katkı ettiği gibi böyle olmaya çalışacak ihtimal ama Allah'ın rahmetinden de ümiti de yani sen yarabbi erhanur rahiminin ekledi ekledi sinrhatında istin diye efendim işte de aset yarabbiye tekrarla istiğde peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz Duada ısrar edin diyor, Allah ısrarı sever diyor, yani yarım yamalak, korkarak, efendim, değil de e, ısrarla içecek insan Allah'tan. Yarar Rabbi beni affet, istiyoruz. Ya Rabbi, dünya ve ahirette beni bahtiyar eyle. Ya Rabbi, borçlarımı ödemek nasip eylesin. Hatta afiyet ver, tasarlı sen kurtar. Neyse, duasını canla, başla, hedefle ama ısrarla yapması gerekiyor. Evet, azim ve sevgili dinleyiciler, Allah-u Teala hazretleri bizi, efendim, zafir Müslümanlardan etme, cahillerden etmesin. Efendim, e, ölümü düşünmek e, durumundayız, ölümü göz ardı edemeyin, ölüme hazırlıklı olmayı nasip eylesin ve Allah'ın rızası olsun, kazanmak için devamlı bir kendisini kontrol halinde olan, ve hep Allah'ın sevdiği işleri yapar çalışan kimseler olmaya Allah bizi muvaffak eylesin. Onun için büyüklerimiz bizimle transipler miras bırakmışlar. Biz diyoruz ki ilahiye en mahsudu ve rüzafya mahsudu. Yarabbi benim muradım, ağzım, bayim, hüsnüm, her şeyim sensin. Ben senin rızanı istiyorum, istiyorum diyoruz ve her işimizde, büyüklerimizde Allah'ın rızası gözetmemizi alışımızda, verişimizde, konuşmamızda, susmamızda, sevmemizde, kızmamıza Allah'ın rızasını gözetmemizi istiyorlar. Allah-u bizi edepli bir kul olarak, halkından, haşifinden, nasibimizi almış bir kul olarak, Allah muhabbetinden, aşkından, sevkinden de, rütfundan da ümitli olarak yaşayan kullardan eylesin. Dünyamızı, dünya hayatımızı, ailesimizi kazanmamıza sebep olacak. Çok güzel işlerle, faaliyetlerle değerlendirmemizi, Rabbimiz'in huzurunu anla Allah'a varmamızı. Arap'lımızın ikramına, ihsanına nail olur. Her yani cennetiyle, cemaliyle müşerref olmamızı Allah gönülümüze nasip eylesin. Tabii her zamanki gibi söylüyorum, sevdiklerimize beraber. Bir Müslüman annesine babasına duayı ihmal ederse, iyi olmaz. Annelerimizle, babalarımızda Müslüman ecdadımızla. Öyle minnet duyuyorum ki, bir diyarları bize miras olarak olanı ecdadımıza. Ne güzel çalışmışlar, ne güzel faaliyetlerde bulunmuşlar. Allah rahmet eylesin, makamları alâ olsun diyorum. Tabi onlara dua edeceğiz. Ya sevdiklerimiz de tabi evlatlarımız da, çevremizde, yakınlarımızda Allah de, yakınlarımız da Allah bizi sevmekleri devaliyle eylesin. günümüz hayırlı olsun, cumaınız mübarek olsun. Allah iyile bayramları, cümalara sıhhatla, afiyetle eriştirsin sevgili akre dinleyicilerim. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah'ı öderken.